الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله <الذي> هدانا لهذا وما كنا أن الله ولا توفيقي ولا اعتصامي ولا تبكلي إلا <لله> <أشهد> أن لا إله إلا الله نظير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجّة على العباد إجماعين عظم المجاهدين ورأس الأبطال والشجعان صلى الله عليه وسلم وعلى آل الطيبين وأصحابه الغر الميمين أفتلوا الصلاة واتم التسليم. قال الله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن نقص نباهم بالحق إنهم فتيات آمنوا بربهم وزتناهم هدى وربتنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندع من دونه إله لقد قلنا إذا انشرطا هؤلاء القوم اتخذوا من دونه آله aleyhim bi sultânin bayyin feman iftara Değerli kardeşlerim Allah izin verirse bugün Ashab-ı Kehf kıssasıyla ilgili üçüncü hutbemizi ve son hutbemizi yapıyoruz. Ashab-ı Kehf kıssası hakkında iki tane hutbe yaptık. Kıssalardan Müslümanlara nasihat etmeye çalıştık. Dedik ki nasihat almak isteyen Kur'an'i kıssalara mutlaka müracaat etsin. İçinde yaşadığımız şirk ve küfür diyarında Müslüman'ın her an bir musibetle, bir belayla, bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabileceği şöyle bir dönemde kıssalar müminin kalbine sebat veren en önemli Kur'an'i mesajlardır. Allah subhanehu ve teala Nuh aleyhisselamın kıssasından on ayrı surede uzun uzun bahsetmiştir. Surelerin tamamı Mekki'dir. Çünkü Mekke, başta da söylediğimiz gibi zorlukların diyarıdır. Çünkü Mekke'de evden işe işten eve gideyim şeklinde bir İslam, bir Müslümanlık düşünemez. Çünkü Mekke'de Müslüman başını taşın altına koymak zorundadır. Çünkü Mekke'de Müslüman La ilahe illallah şehadetliğiyle tüm insanları karşısına almaktadır. Çünkü Mekke'de Müslüman tağutların tuğya nehlinin gazabını üzerine celbetmektedir. Bunlar kalbe ağırlık veren kalbe baskı veren kalbe ağırlık veren baskılardır. Böyle durumda Müslümanın geri adım atmaması, dininde sebat edebilmesi, dininde istikamet sahibi olabilmesi, dosdoğru bir şekilde yürüyebilmesi için kıssalara sımskısarlıp onları tefekkür etmesi gerekir. Elifle ammim E hesiben nasu eyyutrak ve yekulu âmennâ hum la yuftanûn وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِب۪ينَ diyor Allah Subhane ve Teala. Siz iman ettikten sonra biz mümin olduk demekle cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Sizi o ateşin içine mutlaka atacağız ismi fitne olan o ateşin içine mutlaka atacağız ki Allah Hakkıyla dosdoğru olanlar da ortaya çıkarsın. La ilahe illallah dediği halde bu davanın sorumluluğunu yüklenemeyen yalancılar da ortaya çıkarsın diye Allah subhanahu teala Mekke'de bizleri bir imtihandan bir başka imtihana geçirecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in 13 yıllık hayatına bakın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davetine başladığı ilk günden ta ki Medine'ye hicret edeceği güne kadar imtihan olarak bir merhaleden başka bir merhaleye ikinci merhaleden daha zor üçüncü merhaleye üçüncü merhaleden biraz daha zor dördüncü merhaleye geçerek bu dava üzerinde istikametle hareket etmiştir bu dava üzerinde istikametle hareket etmiştir bu istikamete sahip olabilmek bu istikamet üzere gidebilmek ancak ve ancak kıssaları mutlak surette tefekkür etmek üzerine düşünmek bu onlardan pay çıkarmakla mümkündür değerli kardeşlerim ashab kefi iman etti imanlarını artırdılar kalplerini sımsıkı Allah'a bağladılar اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ Dediler. Kardeşlerim bir kralın karşısına geçip, zalim bir hükümdarın karşısına geçip, hain bir yöneticinin karşısına geçip, hakkı haykırabilmektir İslami hareket. İslami hareket, başına bir sıkıntı geldiği zaman, hakim yöneticilerin karşısına geçip, Tevriye üzere konuşmak değildir. İslami hareket tağutlar sana sorduğu zaman her türlü taklayı atarak onları razı etme çalışması değildir. İslami hareket Musa Aleyhisselam gibi Firavunun karşısına dikilip senin arınmaya niyetin var mı diyebilmektir. İslami hareket devrin en zalim insanı olan kralların karşısına geçip Rabbuna Rabbus semavat vel ard lenned'u min dunhi ilaha lekad kulna izen şetata diyebilmektir kardeşler İşte Ashab-ı gibi ve Ashab-ı zalim kralın karşısına geçmiş açık bir şekilde hakka yıkırmışlar bizim Rabbimiz sen değilsin bizim yöneticimiz sen değilsin bizim idarecimiz sen değilsin bize sen hukuk koyamaz, Bizim hayatımızı sen yönlendiremezsin. Bizim aile hayatımıza sen karışamazsın. Bizim ceza sistemimize sen karışamazsın. Bizim ekonomik sistemimize sen karışamazsın. Diyerek bir mana la ilahe demişlerdir. Rabbuna Rabbus semavat vel ardı. Bizim ilahımız semanın ilahıdır. Aynı zamanda yeryüzünün de ilahıdır. Bizim ilahımız semayı yaratan, onu düzenleyen, ona bir yörünge tayin eden, güneşe bir yörünge tayin eden, ay ve yıldızlara bir konak tayin eden, onları belli bir süreye kadar müstakar kılan Rabbimizdir. Aynı zamanda bizim Rabbimiz yeryüzünün de Rabbidir. İslam ile demokrasi arasındaki en büyük fark budur kardeşler. Demokrasiye göre Allah Subhanahu taala göküzün rabbidir. Demokrasiye göre Allah Subhanahu taala'nın toplumların hayatına bir etkisi yoktur. Demokrasiye göre Allah Subhanahu taala'nın insan üzerinde bir etkisi yoktur. Demokrasiye göre hakimiyet kayıtsız ve şartsız Allah'ın değildir. Demokrasiye göre hukukun üstünlüğü Allah'ın elinde değildir. Demokrasiye göre insanların hayatlarını belirleyen, insanlara kanunlar koyan, insanların aile biçimlerine karışan, erkeğe belirli görevler veren, kadına belirli görevler veren Allah değildir. Demokrasiye göre Allah gökyüzünün Rabbidir, insan da bundan dolayı dilerse Rabbine ibadet eder, dilerse etmez. Ama İslam bu değildir kardeşler. İslam bambaşka bir dindir. Demokrasi bambaşka bir dindir. İslam'a göre Allah subhane ve teala gökyüzünün yaratanı, sahibi, yöneticisi, mürebbisi olduğu gibi insanın da mürebbisidir. İnsanın da yöneticisidir. İnsanın da idare edenidir. Gökyüzünü düzenlediği gibi insanın hayatını da düzenleyen, tertip eden, Terbiye eden Allah subhanehu ve teâlâdır. İşte ashabı kef. Zalim kralın karşısına çıkıp insanların hayatında söz sahibi olabileceğini düşünen bir firavunun karşısına çıkıp insanlara hukuk sistemi koyabileceğini iddia eden bir firavunun karşısına çıkıp Hakkı en açık şekli ayıkırmışlardır kardeşler. İslami hareket nedir derseniz işte İslami hareket budur kardeşler. İslami hareket medrese açıp talebe yetiştirmek değildir. İslami hareket mescit açıp cuma namazı kılmak değildir. İslami hareket 8-10 kişi bir araya gelip tefsir dersi, ahlak dersi, şu dersi, bu dersi yapmak değildir. İslami hareket İbrahim Aleyhisselam gibi onların putlarını diline dolamaktır. İslami hareket ashab-ı gibi onların karşısına geçip hakka haykırmaktır. Ashab-ı kardeşler zalim kralın karşısına geçip hakka haykırdıktan sonra devam ediyorlar. Önce Rablerini tanıttılar. Şimdi ise bir fark ortaya koyuyorlar. Lan nad'u min ilaha. Biz Allah'tan başkasına ibadet etmeyiz. Biz Allah'tan gayrısına dua etmeyiz. Biz Allah'tan gayrısına yönelmeyiz. Biz Allah'tan gayrısına boyun eğmeyiz. Biz Allah'tan gayrısından korkmayız. Biz Allah'tan gayrısına sevgi beslemeyiz. Biz Allah'tan gayrısına güvenmeyiz ve tevekkül etmeyiz. İşte Ashab-ı böyle bir itikatta idi. Davetlerini sunarken... Rablerini anlattılar arkasından kendilerini anlattılar işte kardeşler İslami hareket olarak en önemli eksiklerimizden bir tanesi bir zalimlere karşı hakka ayıkramadığımız gibi davamızı da en açık şekilde insanlara sunamıyoruz <gülüyor> eğer biz böyle bir şey yaparsak boş ve saçma işler yapmış oluruz diyor arkasından kavimlerini anlatıyor. Ha ula'i kavmenet min İşte bizim bu kavmimiz var ya bizim bu kavmimiz Allah'tan başkasını ilah ettiler. ilah edindiler. Biz Allah'tan gayrıсына yönelmezken bizim toplumumuz Allah'tan gayrısına yöneldi. Biz Allah'tan gayrısına dua etmezken bizim toplumumuz Allah'tan gayrısına dua etti. Biz Allah'tan gayrısına sevgi beslemezken bizim toplumumuz Allah'tan gayrısına sevgi besledi. Biz Allah'tan gayrısında tevekkül etmezken bizim toplumumuz Allah'tan gayrısına tevekkül etti. Biz Allah'tan gayrısının hukuk sistemine boyun eğmezken bizim toplumumuz Allah'tan gayrısının hukuk sistemine boyun eğdi. Her İslami hareketin başlangıç noktası bu olmalıdır kardeşler. Her İslami hareket daha işin başında kendisini tanıtmalı. İçinde bulunduğu kavmini tanımalı ve tanıtmalı ve yollarını ayırmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de böyle başlamıştır. Nuh aleyhisselam kavminin içerisinde davaya böyle başlamıştır. Musa aleyhisselam kavminin içinde davetine kendi davasını ortaya koymuş, kavminin durumunu ortaya koymuş ve araya ayırmıştır. Her İslami hareket daha işin başında yolların ayrılışıyla işe başlamak zorundadır. Kendi yolunu net bir şekilde ortaya koymalı İslami hareket. Sadece bununla yetinilmemeli mücrimlerin, müşriklerin, fasıkların kendileri gibi olmayan mücrimlerin yolunu da açık bir şekilde ortaya koymalıdır. Zira Kur'an'ın iniş gayesinden bir tanesi de budur ve kezâlike nufassilul ve teâlâ suresinde işte biz ayetleri böyle uzun uzun açıklıyoruz ki müminlerin yolu nasıl apaçık ortaya çıktıysa mücrimlerin yolu da böyle apaçık ortaya çıksın İslami hareket kendi ilkelerini koymalıdır İslami hareket kendi itikadi esaslarını ortaya koymalıdır İslami hareket kendi yaşam biçimini ortaya koymalıdır. Tıpkı ashabi kef'in dediği gibi ne duve min ile şeklinde. Aynı zamanda İslami hareket karşısında bulunan mücürmlerin yolunda beyan etmelidir. Aynı zamanda İslami hareket Allah'tan gayrısının kanunlarına boyun eğen toplumların yollarını da beyan etmelidir. İşte ashabi kefte davetlerine böyle başlamışlardır kardeşler. Kardeşler Kur'an kıssaları anlatılırken bize lazım olmayan detaylardan hiç bahsetmez. Bundan dolayı Ashab-ı kısasına kıssasına baktığımızda davetten sonra ne oldu çok net belli değil. Ancak biz Kur'an'a baktığımız zaman davetin bittiği yerde hicret başlar. Biz Allah'ın kitabına baktığımız zaman Nuh Aleyhisselam'ın kıssasına baktığımız zaman Nuh Aleyhisselam'ın kıssasına baktığımız zaman, Musa Aleyhisselam'ın kıssasına baktığımız zaman ve herkeza Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin 13 yıllık siyerine baktığımız zaman davetin bittiği yerde artık ayrılış başlar. Ashab-ı Kef diyor Madem siz onlardan ayrıldınız bir yer, önce müşriklerden bir ayrılış gerekiyor. İki onların taptıklarından ayrıldınız Gidin mağaraya sığının diyor. Gidin mağaraya sığının. Müşriklerden bir ayrılış gerçekleşmek zorundadır kardeşler. Müslümanlar gerek müşriklerin içerisinde yaşarken gerekse de davet bittiği zaman müşriklerle ayrılışlarını net bir şekilde ortaya koymak zorundadılar kardeşler. Müslümanlar Müşriklerle haşır neşir olmuşken Müslümanlar Müşriklerle bir arada yaşarken Müslümanlar Müşriklerle ortak bir hayat Sürdürürken Allah'ın gökyüzünden yardımının inmesi Mümkün değildir Kur'an-ı Kerim'e bakın kardeşler Allah subhanahu teala'nın yardımı Ayrılış gerçekleştikten sonra Meydana gelmektedir Bundan dolayı Her Müslümanın en uzaktaki gayesi İslam toplumunu oluşturabilmek İslam devletini oluşturabilmek İslam hilafetini yeniden geri getirebilmek olmalıdır. Her Müslümanın en uzakta en üst hedefi en yüksek hedefi sadece ama sadece söz hakkının Allah'ın olduğu bir hayat nizamı kurmak olmalıdır. Allah'tan gayrı hiç kimsenin söz hakkı olmayan, kulların hayatlarına dair hükmün sahibinin Allah olduğu, kulların yaşamlarına dair söz hakkının sadece ama sadece Allah olduğu, bir İslam devleti, bir İslam hilafeti, bir İslam nizamı kurmak her Müslümanın en temel hedefi olmalıdır. Bununla birlikte... En yakındaki hedef ise Bağımsız bir İslami hareket Bağımsız bir İslami cemaat Müşriklerden ayrılmış Münafıklardan ayrılmış Zalimlerden ayrılmış Onlarla ilişkilerini tamamen koparmış Bir İslami hareket Kurmakla mükellef Kurmak hedefinde olmalıdır Müslümanlar kardeşlerim İşte ondan sonra Allah'ın yardımı gelecektir Bakınız Nuh Aleyhisselam'a Allah subhanehu ve teala ona gemi yapmasını emretmiştir. O gemi yapmış, gemiye binmiş, müşriklerle ayrılmış, Allah onu müşriklerden ayırmış, zalim kavmi ise yerle bir etmiştir. Lut aleyhisselamın kavminden ayırdıktan sonra Allah subhanehu ve teala zalim kavmi yerle bir etmiştir. Allah subhanehu ve teala'nın bizim hakkımızdaki hükmünün icra olması yerine getirilmezdir. Ve bu zalimler ve kafirler hakkında da hükmünün yerine gelmesi ancak ve ancak Müslümanlarla kafirler birbirinden ayrıldıktan sonra mümkündür. Vezi atezel tuhuhum, Siz ayrılışı gerçekleştirin ki, bakın devamı geliyor. Şimdi cevap geliyor. Bu ayrılışı gerçekleştirin ki yansür lakum rabbikum min rahmeti Rabbiniz rahmetini sizin üzerinize serpsin. Bu ayrılışı gerçekleştirin ki Rabbinizin rahmeti üzerinizde yayılsın. Bu hicreti gerçekleştirin ki Rabbinizin rahmeti üzerinize gelsin. Yansür lakum min rahmeti yansür lakum rabbikum min rahmeti ve, min ve işinizde, işinizde Allah subhanehu ve teala dost doğru yol versin işlerinizi kolaylaştırsın buyuruyor Allah subhanehu ve teala kardeşler. O halde kardeşler Müslümanlar müşriklerle şirk diyarında olsa bile karışık bir halde yaşayamazlar. Bu müşrikler ailelere bile olsa karışık bir halde yaşayamazlar. Düşünce sistemi olarak yaşam biçimi olarak Müslümanlar şirk diyarında olsa bile kendi sistemlerini kurup kendi sistemleri üzerinde mutlak surette hareket etmek zorundadırlar. Ne kadar kafirlerden ve müşriklerden ne kadar ayrılırsa Allah'ın rahmeti ve işlerimizin kolaylığı o kadar çok artacaktır kardeşler. Allah subhanehu ve teala bizleri bu yaşadığımız şirk ve küfür diyarında ashab-ı gibi davetçilerden kılsın kardeşler. Allah subhanehu ve teala ayaklarımızı sabit kılsın. Allah subhanehu ve teala kalbimizi dini üzerinde, kalbimizi iman üzerinde, kalbimizi İslam üzerinde, kalbimizi ona itaat üzerinde sabit kılsın. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِلْحَمْدُ لِلّٰهِ rabbil الْعَالَمِينَ Elhamdülillahi vahde ve salatu ve ala men la nebiye ba'de. İsa Aleyhisselam İsrail oğullarına davetini sunarken kardeşler risaletle görevlendirildiği zaman kavmine demiştir ki men ensari ilallah Allah'ın yolunda benim yardımcılarım kimdir? Bir peygamber olsanız dahi Allah'ın yolunda Yardımcılara mutlaka ihtiyaç duyabilirsiniz. İsa Aleyhisselam Saf Suresinin son ayetlerinde bahsedildiği üzere davasını ortaya koymak için hakkı ortaya çıkarmak için La ilahe illallah'a hakkıyla şahitlik yapabilmek için kavmine dönmüş Men ensari ilallah benim yardımcılarım kimdir demiştir. Allah Subh'anahu Teala Asabı Kariye, Yasin suresinin ikinci sayfasında anlatılan kıssada iki tane davetçi göndermiş bir kavme arkasından fe'azezna bitharis onlara üçüncü bir de yardımcı göndermiştir. Kardeşler davetçilerin her zaman yardıma ihtiyaç vardır. Bu davanın kendi nefsimiz adına her zaman her zaman kendi nefsimiz adına yanlış anlaşılmasın yardıma ihtiyacı vardır. Kendi nefsimize yardım etmek adına bu davaya sımsık yardım etmek, bu davanın davetçilerine yardımcı olmak zorundayız kardeşler. Tıpkı havariler gibi Nahri biz Allah'ın yardımcılarıyız diyebilmeliyiz kardeşler. Kardeşler, asab ı Kehf'in kıssasında çok enteresan bir nokta vardır. Tercih edilen görüşe göre, Ashab-ı Kehf'in sayısı 7 kişidir. Davetle ilgisi olmayan, davetle alakası olmayan Ashab-ı Kehf'in köpeği de Ashab-ı Kehf kıssasında bahsedilmektedir. Onların bir de köpeği vardı diyor. Dikkat edin. Ashab-ı Kehf'in annesinden, babasından bahsetmiyor. Ashab-ı Kehf evli miydi, bekar mıydı bahsetmiyor. Çocukları varsa kaç çocuğu vardı bahsetmiyor. Dikkat edin. Bunlar dahi bahse değer konusu olmamış Kur'an'da. Asabı kef'in çocukları var mıydı yok muydu? Kur'an'da bilmiyoruz. Yok. Ashab-ı yaşları kaçtı? 19 muydu? 25 miydi 30 muydu? Bilmiyoruz. Kur'an'da yazmıyor. Bunlar dahi Kur'an-ı Kerim'de bahis konusu edilmezken Onların peşinden giden bir köpek, asabı ı Kehf'in köpeği Kur'an'da söz konusu edilmektedir. Davetçilerin peşinden giden, onları izleyen, onları adım adım takip eden, onların adımlarıyla adımlanan bir köpek bile olsa Allah Subhanallah ondan bahsetmiştir. İzafetle Ashab-ı Kehf'e izafe etmiştir. bir ı Kehf'le ilişkilendirmiştir. Alimler burada köpeğin faziletinden bile bahsetmişlerdir. O köpeğin niçin? Çünkü ashab-ı önden yürüyor, bu da onların arkasından yürüyordu. Davetçilerin arkasından yürüyen bir hayvan dahi olsa Allah Subhanehu ve teala'nın kitabında övgüyle bahsedilmektedir. O halde bizler bir insan olarak, o halde bizler bir mükellef olarak, o halde bizler, bir iman sahibi mümin müslüman kimseler olarak davetçilere destek verdiğimiz zaman davetçilerin peşinden gittiğimiz zaman onların adımlarını güçlendirmeye çalıştığımız zaman onların davetlerine katkı sağlamaya çalıştığımız zaman Allah subhane ve teala bizden ne kadar razı olacaktır artık bunu da düşünen gönüllere mümin gönüllere bırakıyorum. Allah subhane ve teala ayaklarımızı sabit kılsın kardeşler. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Namaz için saftalım inşallah.